...geliyor üzerimize... ...müthiş bir ordu... ...ve... sabah yakın... ...mullar söner... ...ortalık kararır... ...en güzel sesli hafızlara sıra gelir... ...hep birlikte ezan okumaya başlarlar... ...hiyalel cihad... ...felah derken... ''Hayal-el Cahut, hayal-el hayal-el Cahut'' diye naralarla atılır. <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Han, gençleri kandı, beyaz atına bürün, giy, oturmuş, binmiş, beyazlara bürünmüş, kefenlerini giymiş, askere gayret veriyor. Diyor ki, haydin bakalım, kemmin fi etin, galiletin, gulabet fi eten, diyor Allah. Nice az gruplar var ki Allah'ın izine çoklara galip gelmiştir. Ey Bedir Ashab-ı arkadaşlar, onun savaşında, Hendek savaşında, dostlarından gayreti göstereceksiniz. Allah Resulü'nün ruhu sizinle beraberdir diyor. Son hücum emri veriliyor. Allah'ın Allah bor. Allah'ın kulak atlı top konuşuyor. sırlara tırmanış başlamıştır. Ulubatlı Hasan'ın önde gidiyor. Bir ara tereddüt eder. Sakallı bir zat. ''Oğlum sen ne söz verdin sultana?'' ''Yumur Gaza Olsun'' der. <gülüyor> Ve o sesi alan, o zatı gören, meğer o zat Eba Eyyubül Ensari Hazretleri'ymiş. <gülüyor> <hazır>. ''Allahu Ekber, <gülüyor> Allahu Ekber'' ''Hucumlar sıklaşır, <gülüyor> bataryalar susmaz, hucumlar hucumuz...'' izler. Ulubatı Hasan sonra tırmanmıştır. Artık sancak dalgalanıyor. Dalgalan sende şadaklar gibi ey nazlı hilal. Sana yok ırkıma yok izmi hilal, diye devam ettiği gibi artık sancak dalgalanmaya başlar orada. arada. Kozumlar İstanbul'a. <gülüyor> Ulubatı Hasan Sağ kolu gitmiş, sol koluyla ile... Allah-u hücum arkadaşlar Allah-u Ekber arkadaşlar Allah-u Ekber Bir taraftan da ezanlar okunuyor Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Allah-u deri ordu içeriye girer. Ulubat Hasan, sol kolunu kaybetmiş, ağzıyla tutuyor bayrağı. Yetişirler, alırlar sancağı elinden. Bir vasiyetim var der. Anama bir mektup yazın. Anam, siz asker uğurlardınız köy meydanlarından. Herkes ağlıyordu. ''Seni ağlamıyordun. elimede kına vurmuştum anam. Anam neden ağlamıyorsun? Yoksa beni sevmez miydin dedim. Dedi ki anam ''Hayır Hasan'ım biz bir kurbanlık koca da yakarız. Bir de askere gönderdiğimiz evlatlara yakarız. Ola memlekete adanmış bir kurbanlıktır. Ben seni vatana adıyorum.'' Ölürsen şehit, kalırsan gazisin, dönersen kahvesin er meydanından. Oğlum hakkını helal et demiştin hanam. Anam son demlerimi yaşıyorum. Önümdeki cihan serüepli görüyorum. Bana tebessüm ediyor, Hasan diyor. adam hakkını helal et. dem Artık şehadet şerbetini hazırlanıyorum. Hakkını helal et anam! der. Ve yaz, kardeşim Zeynep'i mektup yaz. Zeynep, asker uğurluyordunuz. Üç tane yavru yanına almıştın sen. Yeşim yeşim gözyaşı döküyordun. Hasan nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Bunlara kim baba olacak? Kim bakacak demiştin Zeynep'im? Hasan'ın böyle bir yola gidiyor ki iki cihan serveri önünde yaşın sancı ana açmış Allah faydeder diyor. Ben şehadet şerbetini içiyorum. Resulullah'ın yanına gidiyorum? Zeynep hakkını helal et. Onları evvela Allah'a. Sonra sana emanet ediyorum der. Ve tüm bataryalar, tüm ağırlık birli ağırlıklı birlikler lojistik geçici yaptıktan sonra son kez hücum Onlar anlarlar ki artık önüne geçilemez. Bir yandan ordu içeriye dalmıştır bile. Arkadan geliyor beyaz atlı sultan geliyor. Genç fatih geliyor. Kurul ve kibir yok. Atının üzerine secdeye kapanmış. Sultan içeriye girdikten sonra hemen etrafını ahkerler çevirir, kıbleye döner, iki işbikat şükür namazı kıldıktan sonra Allah'ım zafer senindir yardım senindir Allah'ım, sen bize bunu nasip ettin Elhamdülillah Allah'ım diye Allah, de Allah ham ve senalarda bulunur artık düşman Dayanamaz olmuştur. Genç Fatih ferman yayınlar. Sakın kadınlara dokunmayınız. Irz ve namusa dokunmayınız. Yetin ağaç kesmeyiniz. Hastalara dokunmayınız. Mabetlere el sürmeyiniz. Çocuklara dokunmayınız. Ferman eder. Feti ayrı olay, işgal ayrı olaydır. Amerika, Irak'ı işgal etti. Her gün kan, kan, kan, kimlere ve nefret akıyor. İşte batılının ahlakı bu. İşte Afganistan her gün kan, kan. İşte Japonya, kan ve kin. İşte Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethediyor. Kadınlara dokunmayınız. İşte Filistin! Altayı çocuklar kurşullanıyor. Camiye sığınmış insanlar kurşullanıyor. Edepsizce, harasızca harbin muamelesi yapılıyor, zinaları zorlanıyor. Fatih Sultan Mehmet emrediyor. ırza geçmek yok, haramdır. Sakın kadınlara dokunmayınız. Ten emniyeti, mal emniyeti, niyeti, nesil emniyet üzerimize vaciptir diyor doğru Ayasofya'ya gider içindeki adamlar secde yani Allah'a Tanrı'ya dua ediyorlar öyle yakalar bulur onları ferman eder çıkın kimse inancından dolayı zorlanamaz kimse zorla İslam'a sokulamaz bizim dinimiz din buyurur Allah dinde zorlama yoktur kiliseleriniz serbest. İnancınız serbest. Sizin her türlü emniyetiniz bizim boynumuza boştur der Allah'ın fethi geldiği zaman ey Muhammedim lece ansurullahi ve üç bölük bölük yeni dinine girdiğini görürsün neden fetih olduğundan dolayı Mekke fetlinde böyle olmuştur. İstanbul fetlinde de böyle feroç fatih insanlar cahur serpüşü görmektense Müslüman sarığına razıyız derler. Genç padi, padişah fatihah emreder. emrimdir. düz. Ayasofya cuma günü ibadete açıla ve hak ganimetimizdir der. Hayasofya hazırlanır, bir kaynakta cuma hutbesini Fatih okur, diğer kaynakta Şemseddin okur. Ama fıkı usulüne göre padişahın okuması lazım. Çıkar hutbesini irade eder, çuhatla ilgili ayetleri serdeder, askere teşekkür eder, Allah hamd eder fetihten dolayı ve birinci tekbiri alır namaza dururken namazı bozar ikinci tekbiri alır yine bozar üçüncü tekbiri alır ve namaza devam eder namazdan sonra Akçemseddin ah oğlum aklın baş fete mi yetti? ne oldu sana hocam öyle değil birinci tekbir aldım kıbleden şüphe ettim ya yanlış olursa Ümmeti Muhammed yanlış yere namaza durursa nasıl çekelim günahını dedim. İki cihan serverinden istimdat istedim. İkinci tekbirde bozdum. Üçüncü tekbirde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılar gördüm. Ve ben, de, ve ben de namazıma devam ettim hocam diyor. Şimdi değerli dinleyiciler ey gidi olup attı. Sen bu topraklar için can vermiş insansın. Şehit ve şehit oldun. Ruhun şad olsun. Ama şimdi bakın aynı sorularda fahişeler, zina ediyor. Sarhoş kuslukları oraları dolduruyor. Ya Rabbi elâkümmetu olamadık. ''Ey gidi oğlu battı, sana layık insan olamadık!'' ''Ey benim güzel dedem Fatih Sultan Mehmet Han, ruhuna uygun insan olamadık!'' <gülüyor> Ve merak eder, ''Hocam, Ebu el Ensari Hazretlerinin mezarını bir bulalım.'' der. Veli'nin ilk basamağı kabir haline vakıf olmaktır. Şöyle bakar, şurada diye işaret eder. Fakat gece Fatih Sultan Mehmet Han o çubuğun yerlerini değiştirtirir. Ertesi gün sabah erken gelirler, şöyle bir nazar eder, döner Fatih'e ne zamandan beri mürid, mürşidin imtihan eder, evlat der. Çubuğu aynı yere kor. Bir şey sormak istiyorum hocam, beni bağışlar mısınız? Nasıl tanırsınız? Yavrum, sultanım, Allah'ın şehitlerini toprak yemez. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah ya ün velakılla teşürûn doğruladı lazım bakar suresi Allah yolunda ölenlere öller demeyiniz belki sonlar diridir ama siz onların diri olduğunu idrak edemezsiniz bir nuru ilahi fışkırır gökyüzüne işte oradan anlarız ki biz orada olan bir şehittir bir büyük zattır der Gerçekten kazılır, altından İstanbul'da metvun bulan Eba Ayubil Ensari Hazretleri çıkar. Eba Ayubil Ensari Hazretleri çıkar. Allah şefaatinle masal etsin değerli dinleyiciler. O büyük zat ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ayak bastığı zaman altı ay Eba Ayubil Ensari'nin evinde kalmıştı. 83 84 85 86'larda iki katlı bir eve varırız ziyaret ederdik. Çok güzel bir evdi. Ki o ev peygamberimizin hicretinden 710 sene önce Yemen meleki meleketu fah hacca gelmiş. Alime değer verilmiş. Medine-i Münevvere'ye gelmişler 200 tane ev yaptırmışlar. O evi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptırıp hediye bırakmış, vasiyet etmiş. Ya Resulallah size dininize kitabınıza inanıyor ve iman ediyorum 710 sene önce şayet size eremezsem bu evi size ikram olarak sunuyorum bana şefaat eder misiniz diyor ve işte ikinci anser veri sallallahu aleyhi ve sellem Ebu el Ensari hazretler evine geldi zaman şu benim mektubumu getirip din mektup getirip okuyorlardı Ebu el Ensari Hazretleri böyle bir zattı böyle bir muhterem sahabeydi değerli dinleyiciler Fatih adaletin timsali Fatih ilmin timsali Fatih teknolojinin timsali Fatih çağ atıp Çal kapan bir insan. Bir gün Atikaoğlu Sinan, Rum mimarı çağırır. Bak der Sinan, bana bir saray yapacaksın ama Ayasofya bile gölgede kalacak, sanat abidesi olacak. Proje bu, bütün imkanlarımı sunuyorum. Projede tadilat istemem... Kafan uçururum tadilat yaparsan... Mimar başını dinlemez... Atik oğlu Sinan... Mısır'dan getirilen sütunlardan... Yirmişer santim ön sütunlardan kestirir... Saray çıkınca haber gelir... baksaki ki teknik adam... Sütunların kesildiğini anlarla ölçtürür. Gençtir, heyecanlıdır... Biri Sinan... Benim emrimi sen dinlemezsen cihana nasıl hükmederim? Neden bunları kestirdin der ve ellerini kestirir? Sinan'a derler ki sen bunu mahkemeye ver. Ben nasıl veririm ki o cihan padişahı ben ise bir hristiyanım gavrum der. Hayır. Bunların adaletinde sultanla Herhangi biri arasında fark yoktur. Bir dilekçi hazırlatır ve verir. Kadı Hızır Bey çağırır. Mübaşir okur. Muradolu Mehmet diye çağırır. İçeriye gelir, kadının kaşları çatık. Fatih oturmak ister koltuğa. Aile kalk, bre Mehmet sanıksın sanık sandalyesindesin der. Cihan padişahına söylüyor bunu. Ve... Müştekiyi anlatır. Şahitler dinlenir. İtirazın var mı der. Neden kestirdin müdafaanı yap. Heyecanlandım kestirdim deyince... Bak Molla Muhammed... Fatih Demez artık... Sen ki... Kur'an'a danışmadan... Adalete danışmadan el kestirmeye cesareti, yetki nereden aldın? Neden danışmadın? Bu mahkemelere ne oldu der. Ve boncuk boncuk tar döker. Adalet yerini bulur. Karar yazılır. Kısasa kısas tatbi gidilecektir. Padişahın elleri kesilecektir. ''İnfaz masasına gönderirler ama giderken Atik oğlu Sinan ayağa kalkar Rum. Kadı efendi bir teklifim var kabul eder misiniz?'' ''Hayır evlat ne oldu hayrola. Genç sultanım çok lazım bu memlekete. Ben ki adi bir insanım. Ben adaletinizi ölçmek için bunu yaptım. Hakkımdan felaket ediyorum.'' Sakın sultanımın eli kesilmesin oğlum af hakkı sana ait bir biz affa karışamayız der ikinci ceste açar Muradoğlu Mehmet haksız yere mağdur ettin bu mağdureye karşı çocukları var sen buna bugün yuvarla 20 milyar hem de kendi malından cebim huvvünde maaş ödeyeceksin der var mı itirazın? Fatih ayağa kalkar der ki buyruk adaletindir kabul ediyorum karar yazılır işler bittikten sonra ayağa kalkar Kadı Efendi buyurun Sultan'ın makam sizindir der genç Fatih gürsünü çıkarır baka Kadı Efendi eğer ben padişahımdır diyor iltimas etseydin illahi güze kafana uçururdum çünkü kim olursa olsun adalet binasından tuğla düşsün istemezdim ben diyor. Günümüzün insanlarına atfolunur atfolur Anlayana sürü sinek saz olur. Anlamayana davul zurna haz olur. Onun için 620 küsur yıl bu imparatorluk ayakta kalmıştır adalet sayesinde ve o zaman kadideki baka bu sultanım eğer sen de hükmelazi olmasaydın adalet kılıncıyla kafanı uçurdum der bütün bunları şaşkın şaşkın seyreden atikelüsten ağlar kadı efendi bir teklifim daha olacak. Hayırdır evlat ne var? Ben böyle bir adalet görmedim. Ömrüm boyunca böyle adalet yaşamadım. Bu din ancak hak dindir. Bana dininizi telkin eder misiniz? Ve hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der, İslam'ı kabul eder. Fatih Sultan Mehmet kardeşim diye kucaklar. Şaşırır Sinan. Ben sana kardeş miyim? Evet. İnnevel mu'minikva. Ancak Müslümanlar kardeştir diyor. Cidimizdeki bazı proflar, Hristiyanlarla Museviler ve bizi kardeş yapmak istiyorlar. Allah'ın yapmadığını bu adamlar yapıyor. Sanki bunlar kendi güçlerini kullanıyorlar. Allah'a ancak Müslümanlar kardeştir diyor. Ve böyle vatandaştır. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han böyle bir adalet sahibiydi. İkinci fetih hazırlık yapar. Ama o fetih de ona nasip olmaz. Dünyada görülmüş bir ordu. Büyük bir silah. ...teknoloji konuşur... ...Rumfetine doğru yalanıyorlar... ...ani rahatsızlanır genç padişah... ...ağzından ciğerleri paramparça dökülür... ...doktor Yakup Paşa Nami ile bir görür dönme... ...ancelik zehri vermiştir... ...kademe kademe... ...derki şair... Kim verdi hana bu şerbet?